Efendim bugünkü konumuz Cemal Kozacı Bey yangın güvenliği ve risk denetimi uzmanı kimya mühendisi Cemal Bey Hoşgeldiniz Hoş bulduk görenmeyi teşekkür ediyorum aradan uzun zaman geçti ee, bugün gene yangın konusuna e, gireceğiz ve e, sizden öncelikle Türkiye'de yangın güvenlik sistemi yapılanmasıyla ilgili e, genel durumu ve gördüğünüz sorunları... E, ...anlatmanızı rica ediyoruz. Evet. Şimdi... E, ...yangın güvenliği konusu... E, ...esas itibariyle... ...iş güvenliğinin bir parçası gibi... ...görülse de... E, ...kapsadığı konu... ...sanayi, konut... ...hizmet sektörü gibi... ...çok geniş olması ve özellikle... ...can güvenliği... Indir, e, ...ilgilendirmesiyle çok önemli... Hatta altyapı tesisleri alt değil yapı mi? Altyapı tesisleri tabii. Fakat bizim ülkemizde yangın güvenlik yapılanmasıyla ilgili gerek mevzuat gerekse kurumsal açıdan çok büyük eksiklikler var. Nedir onları kısaca bir şey yapayım, e, özetleyeyim. Şimdi bir kere e, mevzuat açısından baktığımızda elimizde sadece binaların yangından korunması adıyla yayınlanan oldukça kapsamlı olan bir yönetmelik var. Bu yönetmelik şu anda bizim tek yasal dayanağımız. Fakat bunun dışında yangın güvenliği ile ilgili daha bir takım e, düzenlemeler, uygulama kodları ve standartlar olması lazım. Bu konuda henüz bir e, bütünlük ve eksiklik e, bütünlük yok, eksiklik var. Yani e, baktığımız zaman Amerika'daki Ulusal Yangın Güvenlik Ajansı'nın NFPA dediğimiz kurumun ciltlerce yüzlerce sayfalık çok özel konulara her e, yapıya her fabrikaya her sanayi kuruluşuna dair çok detaylı uygulama kuralları var. Birbirinden farklı yapıların farklı. kod evet. of practice yani ana standart yönetmelik konur ama bunun her yerdeki uygulaması farklı olur. Bunlara evet. biz uygulama kuralı diyoruz. Bunlar bizim elimizde yok. Ne yapıyoruz? Büyük e, sanayi kuruluşları veyahut da büyük binalar, yüksek binalar... ...oraya refere edip gidip onları uygulamaya çalışıyoruz. Ama bir bütünlük yok. Evet. E, Avrupa'daki mevzuat da var. Onlarda farklılıklar evet. olabiliyor. Ama elimizde yayınlanmış bizim yerli bir dökümantasyonumuz yok. Evet. İkincisi tabii... Şu, Bu anlamda da bir zorunluluk da olmuyor. Tabii. Zorunluluk olmuyor. Şöyle oluyor. Bizim binaların yangından... ...korunması hakkındaki yönetmelik diyor ki... ...burada yazılı olmayan konularda... ...oralara başvurabilirsiniz evet. diyor. Böyle bir evet. gönderme yapıyor. Bir de tabii işin başlangıcında... ...bir ulusal yangın güvenliği politikası olması lazım. Yani... Nedir bu? Bir yangın güvenlik yasası olacak. Bakın iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir yasa çıktı. Altın evet. üçte bir. Çok da iyi oldu. Bizim bir yangın güvenlik yasası çıkarmamız lazım. Bunun sağlanması ile ilgili ülke çapında organizasyonu ve bütünlüğü sağlayacak bir kurumun kuruluşunun olması lazım. Yok. Yönetmelik var. Bir de yönetmelik, bir var. yönetmelik var. Bir tek yönetmelik var. Ama bir yasayla, yasayla... çizilmiş bir çerçeve Yok. Yok. İki, bu yapılanmayla ilgili bir üst kuruluş, bir koordinasyon kuruluşu, bir kurum olması lazım. Yok. Neyin olması gerektiğini söyleyeceğim. Evet, ne olması gerektiğini. Evet. Üçüncüsü de e, biraz önce değindiğim gibi e, konutlar, sanayi, ticari, hizmet sektörleri vesaire için uygulama kuralları olması lazım. Yok. Risk değerlendirme, önleme çalışmalarının sistematik yapılması gereği Yok. Hep bunlar e, yapılıyor ama bir şeye dayanmıyor. Yerli bir eee ve kurallara dayanmıyor. Dayanıyor. Ve de o da çok önemli. Bizim itfaiye teşkilatlarımız çalışma, eğitim açısından ulusal bir bütünlük ve standardizasyonları yok. Evet. Ve İçişleri Bakanlığına bağlıdır bildiğim kadarıyla itfaiye. Eğitim. Evet. eğitimleri. Ama henüz daha itfaiye personelinin kendi görev tanımları yoktur. Ee, mesleki sınıflandırmaları yoktur. İtfaiyedeki hiyerarşik bütünleşme ve uzmanlaşma konusunda henüz daha ciddi sınav sistemi e, liyakat sistemi konmamıştır. Ben bir ara İstanbul Üniversitesi'nde İtfaiycilik Yangın Güvenliği Meslek Yüksekokulu programını kurmuştum. iki senelik. Orada ilk defa olarak okullu e, itfaiyeciler yetiştirdik. Bunlar çok daha yetersiz. Şu anda bildiğim kadarıyla 17 18 üniversitede benzer programlar var. Evet, yüksek okullar var. Ama ülkemizde en az 35-40 bin itfaiyeci var. Bunların büyük bir kısmı halen ve halen alaydan gelme. Herhangi bir eğitim almamış. Almamış. Evet. İtfaiye birimleri büyük şehirlerin bazı büyük şehirlerin itfaiye birimleri kendileri bunları yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi dedik ki yasalar uluslararası bir şeydeki eksiklikler. Bir organizatör kurum olarak da ben şunu öngörüyorum. Bizim AFAD diye bir başkanlığımız var. Evet. AFAD başkanlığında bir yangın güvenliği daire başkanlığı mı olur veya yangın güvenliği genel müdürlüğü mi mü olur? Bir birim olması lazım. Bu birim yapacağı işler şunlar. Bu birimi itfaiye teşkilatları falan bağlanmayacak. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Ama Standartlar, uygulama kuralları, itfaiyelerin kendi eğitim kuralları ve de istatistikler. Bunların hepsinin bu üst birim tarafından yapılması lazım. Türkiye'de yangın istatistikleri yok biliyor musunuz? Ee, kentlerde bazılarında bazı, olduğunu biliyoruz. Bazı büyük şehirlerin evet. e, İstanbul, Ankara, İzmir e, gibi büyük şehirlerin hepsinin farklı farklı. E, standartlarda, alt kurumlarıyla evet. itfaiye istatistikleri var. Bizim ama Türkiye çapında yok öyle Olu mi? Uluslararası bir itfaiye veri tabanımız yangın güvenliği veri tabanımız yok. Zürich'teki Avrupa Sigortacılar Birliği'nin yıllık yangın istatistiklerine baktığınızda Türkiye'yi göremezsiniz. Ya bu çok enteresan. Bütün ülkelerin yangın istatistikleri vardır Türkiye'yi göremezsiniz. Yangın istatistiği çok basit bir veri tabanı hazırlayacak. Afat. Tabii, tabii. Alt kırımlarını yapılacak. Sanayi, otel, bilmem hastane, okul. Neden, neden belirleyecek. Alt kırımlarını yapılacak. Gönderecek. Diyecek ki buna göre bana istatistik Elbette. verisi gönderin. Çünkü istatistik olmazsa politika geliştirilemez. Görenmeyecek. Evet. Bir de konunun ciddiyeti de anlaşılmıyor. Anlaşılmaz. El yordamıyla gideriz. Evet. Evet. Dolayısıyla bizim e, ulusal bir yangın güvenlik yapılanmasına geçmemiz lazım. Evet. Şimdi sizin anlattıklarınızdan e, yani şöyle bir sonuç çıkıyor. Ha Demek ki Türkiye'de yangın önemli bir e, risk taşımıyor. Böyle bir tehlikemiz söz konusu değil. Değil mi? Yani bir ülkenin bahsetmiş olduğunuz istatistikleri toplamaması e, nasıl mümkün olabilir? O riskin e, dikkate Değer olmaması ile izah edilebilir ancak. Güran Beyciğim ben onu şöyle açıklıyorum. Biz pek kayıt kuyuda e, değer vermeyiz. Evet, sağlık da öyle değil ama mesela. Evet bazı sektörlerde evet. böyle ama istatistik daha doğrusu veri tabanı olmaz ise sizin gelecekle ilgili planlama yapmanız hangi konularda zayıf olduğunuzu anlayıp ...oraya yönelmeniz, yönelmeniz mümkün olmaz. Evet. Mümkün olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim... E, ...baktığınız zaman yine... ...internette araştırma yaptığınızda... E, ...konutsal yangınların... ...nerelerden çıktığına dair... ...istatistikleri görürsünüz. Evet. Ne zaman çıktığına dair istatistikleri görürsünüz. Ondan sonra... ...mesela Amerikan yangın departmanlarının... ...şeyine bakarsınız, istatistiklerine... ...hangi yılda ne kadar yangın olmuş... ...ölüm sayıları nelerdir... ...nerelerden ölmüşler gibi... ...birçok şeyi görürsünüz. Detay. detay Ve bunun sonucunda da örneğin... E, <gülüyor> ...Avrupa Birliği'nin... bir e, ...Federation of Europe Union... ...Avrupa Birliği... ...yangın... E, ...şeyleri... E, ...mühendislerinin... ...birliğinin... Bir Avrupa 2020 stratejisi vardır. Burada da yangınla ilgili hedefleri koymuştur. Şudur mesela Avrupa Birliği vatandaşlarının güvenliğinin geliştirilmesi, itfaiyecilerin güvenliğinin geliştirilmesi, politika yapıcılar üzerindeki etkinin geliştirilmesi, iyi uygulama paylaşımlarının geliştirilmesi, acil durum yönetimi, kriz yönetiminin geliştirilmesi. Avrupa 2020 stratejisi. Evet. Bizde böyle bir şeyler yok Ama bu saydıkların hepsi bizim için de Geliştirilmesi gereken noktalar Evet Girişim var mı bu konuda Sevgili Gören Beyciğim Ben Katıldığım birçok seminerde Sempozyumda Resmi veya mesleksel Sempozyumlarda bu konuları gündeme getirdim Afatla ilişki kurmaya çalıştım e, AFAD'ın şu anda bir serpozyumda tanıdığım genç bir başkanı var. Evet. Ona ayaküstü de olsa konuyu ilettim. Ama henüz daha bir adım atılamadı. Yani e, şeyden e, icra kademesinden, yönetim kademesinden bu konular henüz daha e, üzerinde durulması gereken bir konu olarak e, ele alınabilmiş diye bildiğim kadarıyla. Evet. E, bu konunun önemi üzerinde duran ...bir tek uzman siz değilsiniz... ...yani başka uzmanlar da... ...bunu belirtiyorlar... ...sigorta şirketlerinin bu konuda talepleri var... geldiğim kadarıyla... Tabii. ...olması gerekir... Evet. ...tabii... ...dolayısıyla böyle bir... E, ...genel... ...yönetsel bir... E, ...zayıflığımız var... Evet. ...çok kolay gidilebilir... ...çünkü bunun giderilmesi için yeni icatlarda bulunmayacağız... Avrupa Zaten Birliği. hazır olan Avrupa bir çok. Birliği ve Amerika'daki modelleri evet. uygulanacağız. Bu kadar evet. basit. Bu kadar basit. Evet. Evet ben. O zaman bunu önemli konulardan birisi olarak tespit ediyoruz. Özellikle bu Avrupa 2020 stratejisiyle ilgili detaya bir başka programda girmek isterim. Evet. Yani onları sizin sıraladığınız işte AB vatandaşlarının güvenliğinin geliştirilmesi, itfaiyecilerin güvenliğinin geliştirilmesi, politika yapıcılar üzerindeki etkinin geliştirilmesi diye sıraladığınız beş noktada sıraladığınız maddeleri tek tek açmakta fayda görüyorum Çünkü Avrupa'da bile bu konular geliştirilmesi gereken konular olarak belirlenmişse tabii, tabii. iş oldukça ciddi bir noktaya gelmiş demektir diye düşünüyorum Evet Evet <gülüyor> bu konuda söyleyeceklerimizi tamamladıysak hemen diğer konumuza geçelim lütfen geçelim. Evet, evet. Ee, yüksek katlı binalar ...ve AVM'lerde yangın güvenliği. Evet. Bu da, da önemli bir başlık olarak herhalde yer alması gerekiyor. Değil mi efendim? yani e, şimdi gören bir son bir senede e, basından e, çok sık yangın haberleri görüyoruz, evet. üşütüyoruz. Bunlar sanayideki yangınlar oluyor, hastane yangınları oluyor otellerde oluyor çok sık yangın haberleriyle karşılaşıyoruz bir de bizim hayatımıza özellikle büyük şehirlerde yaşayanlara yeni bir yaşam tarzı girdi çok katlı binalar evet. yüksek binalar yani şöyle söyleyeyim bu son 15 yılda hayatımıza giren yüksek binalar ve alışveriş merkezleri bir de bunların altında oluyor bir kısmı bir kısmı ayrı AVM'ler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir rakam verelim biz sizden de biraz önce teyidi geldi. Ülkemiz genelinde 2017 yılı sonu itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren 426 AVM var. 2018 yılı sonu. Evet. evet. Ve burada 12.2 milyon metrekarede kullanılabilir alan var. Evet. Şimdi AVM yangın güvenliği bir kere çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Çünkü buralarda çok büyük e, insan yoğunluğu toplu halde bulunuyor. Bir bu. İkincisi de yüksek binaların yangın riski ve güvenliği. Şimdi bunu da e, aynı zamanda yeni bir risk olarak ele almamız lazım. Çünkü yine son 15 yılda... E, Yine büyük şehirlerimizde dikey yapılaşma çok arttı Evet yani İstanbul'daki o ve bir moda haline geldi bu bir moda haline geldi ee, yüksek binalar yani 100 metreye varan... yüksekliği olan binalar ee, ve 40 50 60 katlı binalar bunların yangın güvenliği yangın anında Buradaki bulunan insanların e, nasıl davranacağı hakkındaki e, önceden yapılan planlamalar çok ciddi önem kazanıyor. Şimdi yüksek binalar konusunu Avrupa biraz uzak durdu. Avrupa'da bilirsiniz büyük e, eski şehirlerde yani e, Londra, Paris gibi yerlerde belli bir bölge ayrılır. Der ki kent yönetimi siz sadece şuralarda de. ...yüksek bina Yapabilirsiniz, dediler. evet. Ve pek de sıcak bakmaz, izin de vermezler. Çünkü o kentlerin tarihi dokusu vardır. Yüksek bina... ...Amerika'nın bir şeyidir. Uygulamasıdır. 1930'lu yıllardan beri. 30'lardan evet. 30 başlayarak ve yüksek binanın... ...bizim yangın güvenliği açısından tanımı... ...itfaiye merdiveninin... ...erişerek müdahale yapamayacağı... ...bina demektir. Evet. Ki o da yaklaşık... ...10 katın üzerindeki... ...bir binaya... Yani 3'er metreden 30-35 metrenin üzerindeki bir binaya itfaiye merdiveniyle müdahale edip can kurtarma yapmak mümkün değildir. 30 metrenin Peki. üzerinde böyle bir olanak yok mu yani itfaiye araçlarının? 50 metrelik itfaiye aracı vardır ama 50 metrelik itfaiye aracının açılması, belli bir hmm. rüzgara göre kullanılması falan evet. çok zor, çok, mümkün çok, değildir. Evet. Dolayısıyla bu binalar ayrı bir kategoride kendi standartlarını belirlemişlerdir. Ama buna rağmen Amerika'da 1930'lardan başlayarak çok ciddi e, high rise building, yüksek bina yangınlarınla karşılaşılmıştır. Büyük kayıplar verilmiştir. Ve bu kayıplardan her birinin sonrasında standartlar, yönetmedikler değiştirilmiş. Değiştirilmiş ve geliştirilmiş. Evet. Evet. En son 11 Eylül. Evet. 11 Eylül'den sonra gene standart değişti. Ki o da yani e, binanın içinden kaynaklanan bir yangın değil dışarıdan e, gelen bir o, etki ol, nedeniyle başladı. Evet. Şimdi bütün mesele bu yaşanan yüksek bina yangınlarının ülkemizde yaşanmaması. Burada e, temel bir konu yüksek binaların dış cephe kaplamalarının ve izolasyon kaplamalarının yangına dayanıklı yanmaz malzeme veya fire retardant dediğimiz yangın geciktirici malzeme, malzeme olması lazım. lazım. Bu sadece dış cephe için mi geçerli? İçeride Cemal de mi? ayrı bir sürü şeyler var. Evet. Kapılar var. var, duvarlar var vesaire. Tabii var. Evet. Ama yani e, yüksek e, bina yangınlarında hep görürüz bina Binanın e, tamamının aleller içerisinden kalması ve e, genişmesi dış cephe kanalında olur. Evet. Yani binanın içinden yangının şeyi sirayeti pek o kadar hızlı olmaz. Neden? Çünkü binanın içerisinde e, süprizler sistemi vardır. E, yangın ilgili e, dayanıklı 3-4 katlı bir e, kat şeyleri vardır. Bölünmeleri, bölünmeleri vardı. Yangının yayılması dış cepheden oldu. Evet. Şimdi dış cepheden <gülüyor> olunca da işte bu dış cephe kaplamaları ve izolasyon malzemeleri çok önemli. kazanıyor. Evet. Dünyadaki istatistik de böyle midir? Böyledir tabii. Evet. Mesela son 10 yılda ABD dışındaki Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bu tip yangınlar çok oldu. Çünkü orada da hızla yüksek binalaşma oldu. Rusya'da, Doğru. Çin'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Evet. Ve burada... E, ...çok ciddi yangınlar oldu. Dubai'de yangın oldu. E, Rusya'da Grozny'de yangın oldu. Madrid'de bir yangın var. Madrid'deki Vistok Tower yangını. Evet. Çin'de... ...Çin'in CCTV televizyonunun... E, ...Pekin'de yaptığı... ...yeni inanılmaz modern bina... İşletmeye girmeden yandı. Çok ilginç. Daha başlamadan İşletmeye yani. İşletmeye girmeden binanın bir şeyde Çin yeni yılı dolayısıyla ...havai fişekler atılırken binaya daha taşınmadan ...kullanılma açılmadan bütün bina elden çıktı. İnanılmaz bir yangın. Evet. Bütün. E bu... iyi ki de öyle olmuş yani <gülüyor> e, yangın <gülüyor> olacaksa evet. hiç değilse içinde insanlar olmadan. Olmuş. Evet. Şimdi bütün bu konuda işte e, bizim önümüze en önemli sorun olarak bu dış kaplamaları ve şeyler çıkıyor. Tabii bunun dışında daha bir sürü e, başlıklar var. Proje aşamasında, <gülüyor> tasarım aşamasında ve uygulamada ele alınacak. Bina yerleşimi, binaya ulaşım, yangın yavaşlatılması, yangının ve dumanın ısı ve dumanın engellenmesiyle ilgili yöntemler... Yangın kaçış yollarının düzenlenmesi, yangın merdivenleri, asansörler, havalandırmalar, elektrik tesisatları, sprinklerler inanılmaz evet. bir mühendislik işi. Evet. O proje ve tasarım aşağı jeneratörüydü evet. efendim e, diğer tesisat Ama idi. cephe malzemelerinin ...yangıda denkliği ayrı bir başlık olarak önemli. Evet. Bir hastane yangını oldu gene Gazi Osman Paşa'da. Doğru. Bina Taksim Eğitim Hastanesi'nin evet. altında olan. Evet. Kibrit çöpü gibi. Ayetliğini bir binadan bahsediyoruz. Evet, evet, şey gibi yandı gitti. Gibi çöpü gibi. Daha sonra bir yangın daha oldu şeyde. E, Levent tarafında yine yüksek bir binada yangın oldu. Fakat yangın hızla yürümedi. Evet. Ben gidip incelemedim. Ama yangının hızla yürümemesinin nedeni. Çünkü e, televizyondaki filmde, şeyden, e, olayda, Videolardan, filmden evet. gördüğüm kadarıyla. Dış cephede malzeme kolay yanmadı. Ve bir iki kat zarar gördü. Geldi itfaiye söndürdü bir şekilde. Evet. Ama öbür tarafta çok kısa sürede... ...üç dört dakikada... ...bina edilir. Evet. Ve burası kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın evet. bir binası. Şimdi burada... E, ...2002 yılındaki bir binaların yangından... ...koruma yönetmediğinde... ...cepheler düşey dış yangın bölmeleri... ...niteliğinde olmalıdır der. Ve dış... Kaplamasının yanmaz malzemeden olması gerekirler der 2002'deki. 2002'deki. Fakat evet. bu daha sonra 2009'da yapılan değişikliklerde yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzeme. Bu zor yanıcı, zor alevlenici malzemelerin teknik tanımları var. Ama bizim için esas olan yanmaz malzeme. Evet. Bu işin şey yok. Evet. Bu konuda eksikliğimiz var. Ee, umarım ciddi yangınlar yaşamayız e, yüksek binalarla ilgili olarak. Evet bu değişiklikler neden oldu? Yani e, 2002 yılında e, yanmaz malzeme olarak belirtiliyor. Fakat sonra 2009'da değişiklik yapılıyor yönetmelikte. Evet, bu konudaki yapılan değişikliklerde korkarım. Maliyet usulları dikkate alınıyor. Evet. Yani e, işin aslına bakarsanız bir binanın e, şeyi e, yatırım içerisinde bu yalıtı malzemeleri veya dış cephe malzemeleri din, yanmaz olması zor yanıcı olması falan çok da büyük e, maliyet farkı getirmeyen Tabii. Benim burada bütün e, hep ...söylediğim denetimlerde... ...verisk analizlerinde... ...sermayedara yani yatırım yapan kişiye... ...işin doğrusunun ne olması... ...gerektiğini profesyoneller... ...mimar mühendisleri söylemesi lazım. Evet. Yani demesi lazımdır ki... ...sen yatırımını yaparsan... ...yanmaz malzemeden... ...bu kadardır. Zor yanıcı... ...malzemeden yaparsan bu kadardır. Zor alevlenici malzemeden... ...yaparsan bu kadardır. Ey sermayedar sen otur... ...kararını ver evet. demesi lazım... Profesyonel kişilerin. Cemal Bey biliyorsunuz yani bizde çıkan yönetmelikler çok kısa süreler içinde hep gerileme yönünde değiştiriliyor. İşte yapı denetimi kanunu biliyorsunuz o kadar çıktı. Maalesef. Hemen arkasından değişiklik getirildi. Yetmedi bir değişiklik daha getirildi. Artık yapı güvenliği denetiminden bahsetmek söz konusu Değil maalesef. maalesef. Aynı şey demek ki yangın yönetmeliğinde de oldu. Maalesef bunlar küçük e, günlük maliyetler e, dikkate alınarak yapılan evet. e, çok yanlış uygulamalar. Güren Bey e, yangın olması halinde işin geri dönüşü yoktur. Yani yangındaki bir kere kayıplar maddi olarak ve can güvenliği açısından çok önemlidir. Can zaten geri dönüşü olmaz. Tabii. E, ve Maddi olarak da yangın geçiren kurum, kuruluşlar, istatistikler söyler ki yüzde 50'si o işi bırakır. <gülüyor> bir daha geri dönüşü olmaz, yıkılır yani. Hem maddi olarak hem prestij olarak. O bakımdan yangın güvenliği çok ayrı bir konudur. Evet. Şimdi sizin üzerinde durmuş olduğunuz yüksek binalar... İtibariyle risk tabii ki sadece yangın değil, bizim programımızda çok e, üzerinde duruldu, durun, durduğumuz bir konu. Özellikle de <gülüyor> Nuray Aydınoğlu hocamızın tekrar tekrar döne döne işaret ettiği e, bu binalardaki inşaat kalitesi ve e, inşaatla e, ilgili e, problemlerin de önümüzdeki dönemde e, ciddi sorunlara yol açacağına ilişkin uyarıları. Yani e, demek ki e, neredeyse e, kendi tabutumuzu hazırlar bir e, konumdayız. Bu binaları e, gereken güvenliklerle donatmadığımız için. Vallahi çok e, tabii hassas gene başka bir konu bu. E, uzmanı olmadığım bir konu. Ama ben şahsen dışarıdan birisi olarak şunu hep şaşırarak bakarım. E, gördük ki Marmara depreminde İstanbul'un belli zeminlerinde sıvılaşma riski var. Tabii. Örneğin şeyden itibaren Yeşüköy, Bakırköy'den itibaren Alkılar. Avcılar. bu sıvılaşma riski olan zeminlerdir. Bu zeminlerin nasıl yüksek binalar yapılır? Bilmem. Evet. Gerçi mühendislikte her işin çözümü vardır muhakkak. 3-5 kuruşun hesabını yapanlar o kadar zeminleri güçlendirerek fore kazıklarla vesaireleme o binaları dikiyorlar. Benim uzmanlık alanımın dışında ama eski tabirle ...cali bir dikkat diye bir şey vardır. Yani üzerinde durulması gereken... ...bir sorudur. Ee, umarım... Yaşay ...yaşayacağımız... ...İstanbul depreminde... E, ...büyük acılarla... ...karşılaşmayız. Evet. Efendim siz AVM'ler üzerinde... E, ...durdunuz. 426 tane olduğunu ve... 12.2 milyon metrekareye ulaştığını belirttiniz. Evet. Aynı zamanda günlük ziyaretçi sayısı da yaklaşık altı milyon kişi. Evet. Yani çok çok ciddi bir nüfus giriyor, dolaşıyor, ıı, çıkıyor. E, o anlamda e, yani herhangi bir binadaki hatta yüksek katlı binadaki riskten çok daha büyük bir riskle karşı karşıyayız. AVM'lerde. AVM'ler bir kere çok yoğun insanların bulunduğu bir yerdir. Evet. Ve bu insanlar oraya ilk defa gelirler. Tek birkaç kapıdan girerler ve bir şey olursa da hemen o kapılara yönelecekler. Dolayısıyla AVM'lerde olası bir yangın veya acil durumda insan boşaltması, çok iyi planlanması ve tatbikatlarla denetlenmesi gereken konudur bir. Evet. Çünkü bu görülmüştür ki AVM gibi sinemalar Tiyatrolar gibi büyük insan topluluklarının olduğu yerde çıkan yangın, deprem vesaire olaylarda insanların çoğu ezilerek evet. türler. O bakımdan birincisi bu tahliyelerin iyi planlanması. İki, buralarda inanılmaz yangın riski var. Bir kere en önemlisi bu yiyecek içecek katları. Onların her bir mağaza, her bir pişirme şeyleri, her bir davranması Ülkeleri... ayrı bir yangın riski. Evet. Bunlarla ilgili standartlar var, denetimlerin yapılması lazım. Nitekim son yıllarda bizim ülkemizdeki AVM yağgınları hep yiyecek içecek katlarından çıkıyor. Ee, bacalarından, davlumbaz sistemlerinden çıkıyor. İkincisi, bu binaların içerisinde AVM'lerde parfüm satan var, içki satan var. Bunlar hepsi yanıcı parçacım Yanıcı Bunlar var. Dolayısıyla... Ee, ...AVM'lerdeki... Giyisiler var. Giyisiler, plastikler... Evet, Kolyesler, kağıt eşyalar... Evet. Yani inanılmaz bir yangın yükü deriz biz buraya. Ee, birim hacımdaki bulunan... ...yanıcı madde miktarı. Çok fazla. Bunlar duman çıkartarak... Evet. Yayar, ya ...yanar. Evet, yanar ve yanarlar. Ve insanlar... ...kısa bir sürede göz gözü görmez... ...nereye gideceğini bilemez hale gelir. Son iki yılda... ...sadece medyadan izlediğim kadarıyla... ...20 civarında... ...AVM yangını meydana geldi. Çok şükür ki bunların çoğu büyümeden bir ölçüde halledildi Söyledim. ama yangın oluyor. Evet. Onu unutmayalım. Bir şey çok merak ediyorum. Tatbikatlar dediniz. AVM'lerde gerçekleştirilmiş herhangi bir tatbikat bilir misiniz? Hayır duymadım. Evet. Bir de bizde şöyle bir çok yanlış ve garip bir şey vardır. İnsanlara otelde, hastanede, AVM'de yangın tatbikatı yani boşaltma tatbikatı yapalım deyince... ...yönetim der ki... ...müşterilerimizi rahatsız edemezsiniz. Rahatsız edemezsiniz. Evet. Ben yurt dışında... ...bir, iki defa otelde... ...yangın tatbikatında karşılaştım. Buyurun, ve evet. geceliğin, gecelik kıyafetimle... ...sokağa indim. Evet. Mecburum. E bu bu. Tatbikatta olmazsa sen... ...o birim zamanda insanların hareketini... ...nasıl planlarsın Güven Beyciğim? Mümkün değil. Bu olmaması lazım. Evet. Hayır siz bir de... Yani yangın güvenliği verir, risk denetim uzmanı olarak e, çalışıyorsunuz senelerden beri. E, sizin bilmediğiniz e, bu alanda herhangi bir tatbikatın e, olması mümkün değil. Ol, yani, Hele ki AVM'ler gibi son derece hassas e, mekanlardan bahsediyoruz. Değil o, mi efendim? Önerdiğim zaman ben bu cevabı aldım. Evet. Müşterilerimiz panik olur şey yapamaz. Ya panik olacaksa gerçek yangında panik olmasın. Tatbikatta pa Panik, Panik olursun. Önlemek mümkündür çünkü. Evet. Tatbikatdır analosunu yaparsınız ama insanların muhakkak boşalması lazım ki ne kadar zamanda ne gereği boşalacak. Senin görevlendirdiğin acil durup ekimleri, ekipleri görevlerini yapabilecek mi? Bunun bir tek yolu var anlaşılması için tatbikat. Evet. Bu kadar. Şimdi AVM'lerde bir diğer ilginç konusu AVM'lerin yüzde sekseni kiralanan alanlar. Ve bunlar sık sık el değiştiriyor. Müşteri değiştiriyor. Mağazanın cinsi değiştir değişiyor. Dolayısıyla AVM yönetimlerinin bir değişim yönetimi yapması lazım. Yani binasındaki e, daha önce belki e, tekstil malzemesi satan bir e, mağaza boşaldı. Yerine parfümeri girdi. Evet. Her şeyin değişmesi lazım. Dolayısıyla bütün bu konuların da takip edilmesi gerekir. Güvenlik elemanlarının bununla ilgili eğitilmesi gerekir. Yani AVM yangın güvenliği de ayrı bir konu olarak ödevimizde duruyor. Yanmadan bu konuyu da halletmemiz evet, gerekiyor. Bunun da e, mutlaka bir standarda, bir yönetmeliğe bağlanması Ama, gerekir anlamında mı söylüyorsunuz bunu? Bah, tabii ki. İşte söylediğim bu uygulama kuralları dediğimiz yazılı dokümantasyon. Kodof evet. praktistir İngilizcesi, evet. uygulama kuralı. AVM yangın güvenliği, hastane yangın güvenliği, okul yangın güvenliği hepsi farklıdır. Çünkü hepsindeki insanın şeyi farklıdır. özelliği farklıdır. Şimdi otelde yorgun argın gelip uyuyan insanlar. tabi Hastanede hasta insan var. Hasta insanın da kendi kategorisi var. Yatağa bağımlısı var, yoğun bakımda olanlar falan filan. Tabii. Ondan sonra AVM'de çoluk var, çocuk var. Genç var, kadın var, erkek var, yaşlı var. Bütün bunların ona göre planlanması, planlanması gerekiyor. Ve bunların hepsinin ayrı standartları var. Evet. Şimdi bir, e, soluk alalım. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Peki. <gülüyor> Love, no, no. Bakın. Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz Bugünkü konuğumuz Cemal Kozacı Bey, yangın güvenliği ve risk denetim uzmanı. Evet, birinci bölümü kısaca özetlemek gerekirse yüksek binalardan bahsettik ve e, alışveriş merkezlerinden bahsettik. Buradaki riskleri riskler üzerinde durduk. Programımızın başında ise Türkiye yangın güvenlik sisteminin yapılanmasındaki sorunları konuştuk. Evet efendim ben hemen şunu sormak istiyorum. Tabi yüksek binalar deyince ve alışveriş merkezleri deyince hemen akla sigorta konusu geliyor. Sigortaların özellikle de yangın sigortaları konusunda ve bina sigortaları konusunda yurt dışında oldukça etkin olduğunu biliyoruz. Özellikle batı ülkelerinde. Türkiye'de durum nedir? Bu konuda... E, yasaların getirdiği herhangi bir zorunluluk var mı? Tabii ki. Yani bir kere şöyle söyleyeyim. Ee, bizim binaların yangından korunma yönetmeliği sigorta şirketlerine de bazı görevler vermişler. Evet. Der ki, sigorta şirketleri, sigorta ettikleri yerlerin bu yönetmeliğe uyduklarını e, denetlemekle Yükümlüdürler. yükümlüdürler. Tabii. Böyle bir madde var ya. Yani. Var. Evet. var. Evet. Yani yasal şeyimizde var. Evet. Sigorta şirketleri e, bir ölçüde buna uyuyorlar. Evet. Yani kendi evet. risk elemanlarıyla, risk denetim elemanlarıyla uyuyorlar. Büyük sigortalarda, büyük yapıların, büyük sanayi kuruluşlarının sigortalarında... Zaten bunlar uluslararası sigortalara da gittiği için, reasyon olduğu için... O zaman uluslararası şirketler de... ...ciddi yangın güvenlik raporları isterler. Ona bakarlar. Yani hangi riski satın aldıklarını anlamak için. O nedenle sigorta şirketlerinin e, bazıları buna uyuyorlar. Büyük brokerlar ve büyük sigorta şirketleri buna uyuyorlar. Ama e, bazen piyasadaki rekabet şartlarıyla da e, tam e, uygulamadıkları da oluyor ne yazık ki. Evet. Siz birinci bölümde anlattıklarınızı düşününce hemen aklıma gelen geçmişte yaşadığım birkaç olayı hatırladım. Yabancı şirket yani Türkiye'de faaliyet yürütmekte olan yabancı şirketlerden bir kısmında toplantıya gittiğimiz zaman oturduğumuzda ilk önce şirketin yetkililerinden birisi kalkıyor ve herhangi bir ee, ...sorun olduğunda... ...bir yangın olduğunda... ...deprem olduğunda... ...oda'yı ve binayı nasıl terk edeceğimizi... E, ...hemen kapının arkasında... ...asılı bulan... E, ...çıkış yollarını gösteren... ...kroki üzerinde teker teker anlatıyor... ...ondan sonra toplantıya... ...başlıyoruz Tabii. yani bu... E, ...son derece önemli... E, ...bir konu. E, bu bir şey e, Güren Güvenlik, bir disiplin güvenlik kültürü evet, diyelim evet, yaşam tarzı evet. güvenlik kültürü evet. yani bizim e, bu güvenlik kültürüne de umarım bir gün erişeceğiz. Evet. Şimdi e, biraz da konutlardan bahsedelim özellikle evet. de e, lodosu bol bir yıl <gülüyor> geçirdik ve hala lodoslu günler yaşıyoruz iklim değişikliklerinin de tabii ki e, bu yangın riskleri üzerinde bir etkisi olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. Ee, konutlarda durumumuz nedir? Şimdi konutlar ve bir de yine yaşamımıza yeni gelen bir şey var. Siteler. Evet. Yani 50 100 daireli apartmanlar değil 150 daireli 200, 300, 500 konutluk sitelerden bahsediyoruz. Doğru. Şimdi burada yeni bir ...yerleşim tarzı. Evet. Yani herhangi bir apartmandan... ...farklı evet. yaklaşmamız Şimdi gereken ben bir... Ben 20 dairelik bir apartmanda... <gülüyor> ikamet ediyorum. 20 dairelik bir apartmandaki yangın riskini yönetmek başkadır. Doğru. 600 konutluk bir sitede... Evet. ...yangın riskini yönetmek başka bir şeydir. Evet. Dolayısıyla... ...bu konuda gene yeni bir alan olarak... ...önümüzde durmakta. Daha henüz ciddiydi... ...anlaşılmamış bir konu. Çok kısaca... Evet. Ben şunun üzerinden geçeyim. Evlerde, yani konutlarda nerelerde yangın riski var? Bakın nasıl e, şaşırtıcı şey yapacağız. Mutfakta evet. başlayalım. Öncelikli olarak. Mutfaktan başlayalım. Evet. Doğal gaz veya LPG ile kullanılan gazlı cihazlarımız var. Evet. Davlumbazlarımız var. Bunların filtreleri var. Bacalarda ve filtrelerde yağ birikmesi söz konusu. Kızartma yağları yaparken tavanın... Çünkü yağ... ...buharlaşır ve alevlenir... ...olabilir. Evet. Mikodalga ...ve e, gazda çalışan diğer... ...fırınlarımız var. Bütün bu saygıların... ...hepsi yangın, tehlike kaynağı. Yalancı davlumbazlarımız var. Yani çıkışı... ...olmayan, filtresiyle... E, <gülüyor> ...bütün şeyi... E, ...kokuyu aldığını iddia eden... ...fakat ha, bir yere bağlanmayan. Hiçbir yere bağlanmayan. Vallahi bunu sizden duydum. Bu da evet, tabii, evet, tabii tabii evet, vardır, vardır. tabii. Tabii. <gülüyor> Şeyi gördüm, bakın çok ilginçtir, ee, bu eski e, binaları şimdi kısa butik oteller yapıyorlar, İstanbul'da. Doğru. Birisine gittim, yangın dolabı, su tesisatı çekmiş, sprikler var. Bir de pompanızı e, göreyim, su deponuzu göreyim dedim. <gülüyor> Hocam şimdi o çok da aşağı katta inmeyelim, kirlenirsin, mürlenirsin dedim, ısrar ettim, baktım şey yok. Pompa, ...pompa yok. Ve su deposu yok. Evet <gülüyor> Gibi. Evet. Bunu da şimdi sizden duydun. Evet. Davlumbaz var ama... Bağlantı, bağlantı yok. Evet. evet. Şimdi ve bunu... iddia yani prospektinde de evet. iddia... E, ...bütün şeyi, e, kokuyu ve havayı filtre ettiği. Şimdi mutfakta eğer şeyimiz varsa... ...davlumbazımız bunun filtresinin ve bacalının... ...yağ birikintilerinden arındırılmış olması. Yani temizlenmiş olması evet. lazım. Evet. Filtreler zaman zaman yıkanacak veya değiştirilecek. Şimdi devam edelim. Evlerde ne yangın kaynakları var? Isıtma soğutma cihazları var. Taşınabilir ısıtma cihazları var. Seyyar radyatörler ve de son yıllarda gündeme gelen ısıtıcılar. İnfrarared ısıtıcı noktasal ısıtma yapar. Evet. Yani lazer ışını gibi ışın karşısında nereye geliyorsa orayı ısıtır. orayı ısıtır. Ve bunun karşısında eğer siz bir pardüsü perde, koltuk vesaire varsa o ısınır ve bir de sonra yanar. Birçok ev yangınlarında infrared ısıtıcılardan çıkıyor. Depolarda, sanayide de kullanılmaz. Infrared ısıtıcılar çok kısıtlı kullanılması lazım. Özellikle açık sahalarda. Batı'da bu infrared ısıtıcıları e, sokak kahvelerinde tepeden ısıtma yapmak için falan kullanırlar. Evlerde infrared ısıtıcı kullanmak Tehlike kaynağıdır. Bir diğer konu. Şofben ve diğer cihazlarımızın baca temizliği. Şimdi lodosun tehlikesi şu. Lodos da geri tepme olur. Yani baca çekmez ise o zaman bacadaki gaz ki bu karbon monoksittir. içeri geri teper ve zehirlenmeye, zehirlenmeye olacak. olacak. Fakat son yıllarda yapılan ...gazlı cihazlarda böyle bir tepme durumunda e, sensör hisseder ve yanmayı durdurur. Ama eskiden yapılmış kombilerde ve sobalarda bu tehlike her zaman için vardır. Var. Yani e, ters rüzgarda baca çekmez, karbonmonoksit gazı içeri e, sızar ve öldürür. Karbonmonoksit kokusu da yoktur. Çok düşük, çok düşük konsantrasyonda ödüme neden olur. Evet. Bu önemli bir sorun olarak ortada duruyor. Bir şey daha var demişken. Eğer bacalı cihaz kombi veya soba bacalı kullanılacak ise ki bacalılar artık kombide tercih edilmiyor. Hermetik dediğimiz tipler var. Bacayı çok uzun evin içerisinde dolaştırmamak gerekir. Baca uzunluğunun da yatayda. E, iki Çok metri, kısa mesafe olması lazım. 2,5 metreye getirilmesi evet. lazım. Şimdi evlerdeki bir diğer önemli tehlike elektrikli cihazlarımız, bilgisayarlarımız, televizyonumuz vesaire. Şimdi kural. Her türlü elektrikli cihaz kullanılmadığı zaman fişten çıkartılması evet. lazım. Özellikle e, bilgisayarlar, şarj cihazları. Bunlar e, kullanılmadığı zaman fişten çıkartılması lazım. Hem elektrik tasarrufu için önemli bu hem de yangın. Tabii tersi. çünkü fişte durduğu çalışmasa dahi Daha, e, belli bir e, elektrik saatiyatına yol açıyor. Evet. evet. İkinci bir konu şarj cihazları ve piller bataryalar. Evet. Bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, petlerimizde... kullandığımız her türlü şarj cihazı ve piller orijinal olması lazım. Eğer, Bu konuda çok ad ise duyuyoruz. Evet patlar. Çünkü evet. ısınıyor ve patlıyor. Ve yangına neden oluyor. Evet yangına neden oluyor. Eğer Boğaz Köprüsü'ndeki trafik sıkışıklığında beklerken yoldaki adamdan şarj cihazı alırsanız <gülüyor> evet. o şarj cihazı yangına neden olacaktır. Cihazınız da yanacak. Efendim dükkanlarda da aynı problem yani, var. Yani... O bakımda e, markalı orijinal cihaz almak lazım. Şarj cihazı veya batarya olarak evet. markalı almak lazım. Ee, gene evimizdeki yangın tehlikeleri, uzatma kabloları. Uzatma kabloları geçicidir. Uzatma kablosunun devamlı olacaksa, onun sabit bir priz yaptırıp öyle kullanmak lazım. Oraya bağlamak lazım. Oraya bağlamak evet. lazım. Uzatma kablolarına iki üç tane ayrı ayrı elektrik cihazı bağlanmaması gerekir. Bunlar hep yangın tehlike buralardan çıkıyor yangının? Ve tabii bunların hepsinin de TSE armalı olması lazım. Tabii ki, değil mi? standart uygun olarak. Yani yangının nereden çıktığı, neyin yangına neden olduğu bellidir. Bakmayın siz bizim çoğu kez raporlarda bilinmeyen bir nedenle diyor. Her yangının nedeni bellidir. Evet. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekir. Aşırı ısınma e, bu önemli. Sigara pek artık içilmiyor ama genelde sigaraya şu bakımdan dikkat etmeli. Yatakta veyahut da Tabii. E, uyku vaziyetinde sigara uygunu <gülüyor> da olur. Ve de gelelim şeye, şimdi yangın çıktı ne yapacağız? Şimdi bu sitelerde, geçenlerde bir siteye gittim. Gayet lüks. Ee, bin küsur konutluk. Aynı sitenin içerisinde dört katlı apartman da var. Müstakil villa da var. Fakat şimdi sitenin içerisine dar yollar yapmışlar. Ana kapıdan giriyorsunuz. Ondan sonra binaların arasındaki yollar o kadar dar ki herhangi bir yollarda itfaiye aracı siteye geldiği zaman içeri girip Giremiyor. o yollarda dolaşması mümkün değil. Evet. Bu yok. Bu düşünülmemiş. Sitenin içerisinde olması gereken hidrant sistemi ve pompa sistemi uygun değil. Şimdi bizim yönetmenlerimizde var ee, duman dedektörleri. Duman dedektörlerinin olduğu yerleri özellikle mutfaklarda da nasıl kullanacağını bilmemiz, bilmediğimizden, örneğin buhardan veya yemek şeyinden, dumanından dedektör çalışıyor diye dedektörleri iptal ediyorlar. <gülüyor> evet. Dolayısıyla sitelerde de korkarım önümüzdeki günlerde yangınlar yaşayacağız. Çünkü bu konu o milyarlık, milyon dolarlık sitelerde, ...kimsenin umurunda evet. değil. Daire başına milyon dolarlardan <gülüyor> bahsediyoruz. Diyor, tabi, tabii tabii. Tabi. Kimsenin umurunda değil. Bu konunun da ciddi bir şekilde gündeme gelmesi ve insanların bilinçlenmesi e, gerekiyor. Yangın çıktığında nereden nasıl tahliye olacağınızı... ...20 katlı veya 10 katlı bir apartmanda ise yangın kaçış merdivenleriniz... Bu yönetmeliğimizde çok ayrı olarak detaylı yazılmıştır. Yangın kaçış merdivenleri var. Ama yangın kaçış merdivenlerinize eğer kullanmadığınız eşyaları koyduysanız koyduysanız yangında kaçamazsınız. Olsun. <gülüyor> yangında kaçış merdiveni değildir o. Dolayısıyla hep yapılacak hiç denetimdir. Denetim yaparken de işin takibi önemlidir. Apartman görevlisine ya git çocuğum bunu yap demek yerine eline bir Liste verip bu listeye göre Yapmasını sağlamak Ve de apartman ve site Yöneticilerinin bunları kontrol etmeleri Hem Gereklidir hem de zorunludur Evet Yasal olarak da zorunludur çünkü Yönetim olası bir yangında Sorumlu zorunludur. durumda Evet Herkesin evinde <gülüyor> Böylesi bir durumda ne yapacağını itfaiyenin Numarasını 110. İgdaşı, 187'yi bilmesi, onları araması ve e, en kısa yoldan yangın kaçış merdiveninden binayı boşaltması lazımdır. Burada önemli olan konu şu. Evlerimizde sigortayı ihmal etmeyelim. Bakın Güran Bey, evlerde paket polisseler vardır. Evet. Su basması, e, yangın, yangın ve hırsızlık. Evet. Depremin sigortası ayrı. Hatta komşunuzu bile güvence altına Tabii alabiliyorsunuz. Üçüncü, üçüncü şahıslara verdiğiniz zarara evet, karşı. Evet. Ve bu bu poliçenin vallahi senelik e, primi 200 300 de, değerinize göre belki eşyaz var hata, yani O kadar. bu mertebede bir şeydir. İnsanlarımızın bunu yaptırması lazım. Halımı bilmem eşyamı kurtaracağım diye yanmaması lazım. Herhangi bir acil durumda en kısa yoldan kendisini dışarı dışarıya çıkartıp ailesini at dışarı çıkartıp evet. evet. Gene bir önemli konumuz <gülüyor> yangına giden itfaiye teşkilatlarımız. Şimdi itfaiye teşkilatlarımız özellikle büyük şehirde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de e, yapılanmaları ve araç gereçleri çok maden güzel ve şehire de dağılmış durumda. Evet. Son yıllarda bu yatırımlar Yapacağız. yapıldı. Evet. Fakat... ...insanlarımız yolları tıkıyor. Park yapıyorlar. Evet. İtfaiye aracı geçemiyor. Efendimiz e, ...yollardaki caddelerdeki hidrantların önüne... ...araçlar park, park ediliyor. Yolda itfaiyenin sirinli geliyor. Yol vermiyor. Bunun cezası çok ağırdır. Üren Bey. Eğer siz... ...bir itfaiye aracına yol vermezseniz... ...hemen kenara çekip yol vermezseniz... ...veya itfaiye hidrantın önüne araba koyarsanız... ...bunu yazarız çok ağır. Nerede? Gelişmiş ülkelerde. Evet. Riski dikkate alan evet. ülkelerde. Dolayısıyla burada bizim... E, ...çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. İtfaiye teşkilatımız zamanında... ...yangına ulaşıyor, gerekli müdahaleyi yapıyor... ...ama biz... ...ona imkanı sağlayalım. Evet. Nasıl e, saat şeyimiz? Başka özel sorularınız evet, var mı? Birkaç dakikamız daha var. Ben özellikle e, iş yerlerinde iş yerleri derken de tabii ki işte büfeler, e, restoranlar, e, apartmanların e, giriş katlarındaki e, iş yerlerinden e, bahsediyorum. Buralarda da çok ciddi riskler olduğunu biliyoruz. E, bu konuda da Son kalan dakikalarımızda bize bir şeyler söylerseniz çok sevinirim. Güran Bey şimdi bu konu tabii ayrıca İstanbul özelliğinde daha bir önem kazanıyor. mu Beklediğimiz deprem dolayısıyla. Doğru. Çünkü evet. depremde yangın çıkacak. Marmara'da olmadı deprem. Marmara depreminde yangın çıkmadı. Çünkü Ağustos ayında gece üç buçuktaydı. Yazdı. Ne ısıtma, İşletmeler ne kapalıydı. pişirme, ne ısıtma, ne pişirme, ne vesaire ile ilgili cihaz çalışmıyordu evlerde. Evet. Ama şimdi... ...mevsimsel olarak ve saat olarak... ...bu tehlike var. Şimdi İstanbul'da... ...konutların altında... ...boya, tiner satan dükkanlar var. Nalburlar var. Ayrıca, tabii. Ondan sonra ekmek fırınları var. Ondan sonra... ...akaryakıt istasyonu var hemen yanında. Bunlar hepsi çok ciddi tehlike. Bu şehirde işhanlarının... ...üst katlarında tiner imalethanesi var. Tekstil imaat var. Ne oldu şeyde? E, Sanyadır önce bir havai fişek... E, ...yangını çıktı Davutbaşı'nın evet, fabrikada. Evet. Gördünüz değil mi verilen cezaları? Tabii. tabii, tabii. E bu, bu kadar komik cezalar verilirse... ...ve siz bunları nasıl önleyeceksiniz? Sorumlu bulamazsanız. Dolayısıyla... E, ...bizim İstanbul'da yaşarken... ...günlük yaşamlarımızı... Uygar ülkelerle gibi yasalarla e, şey yapmamız lazım. Uyma, uyarak yapmamız lazım. Gereksiz yerlere, yasak yerlere park edersek itfaiye aracı geçemez. Ambulans geçemez. E, kural tanımazlığı sonucu can kaybıdır. Evet. Can kaybı, mal kaybı evet. her bakımdan. Evet. Evet. Cemal Bey çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ee, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Cemal Kozacı Bey idi. Yangın güvenliği ve risk denetim uzmanı. Kendisiyle evlerde, sitelerde, yüksek binalarda, AVM'lerde yangın güvenliğini konuştuk. Aynı zamanda programımızın girişinde Türkiye Yangın Güvenlik Sistemi yapılanması üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.